Açık Dergi devam ediyor. ikinci yarım saatimizde Kogito'nun yüzüncü sayısı vesilesiyle daha Öztürk'le buluştuk. Bugün içinde yaptığımız söyleşiyi sizlere aktarıyoruz. evet kredi, kültür, sanat yayıncılık bünyesinde yayınlanan 3 aylık düşünce dergisi Kogito. Yüzüncü sayıyı tabi caizse devirdi. 101'in hazırlıkları sürerken ben bir aralık bulup, ee, şeylerde yayında buluştum. Hoş geldin Şeyda. Hoş bulduk ilk sen. Merhaba. Teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Eminim 101 de 100 ederim. kadar ne demek? <gülüyor> İlgilendiğim için pardon. <gülüyor> ha, rica ederim. Rica ederim. Evet, 400 sayfaya yakın bir sayıyı elimde tutuyorum eleştiri zamanı başlığıyla. Evet, evet e, ellerinize sağlık. E, şimdi dediğim gibi 101'in de hazırlıkları devam ediyor aslında onu da merak ediyorum soracağım ama konuşacak çok daha fazla şey var tabii ki. Bir kere 100. sayının başlığının eleştiri zamanı olması çok iyi bir tesadüf oldu. E, 50 sayıdır çünkü Kogito'da neler olup bittiğini konuşmuyorduk. Biraz da böyle geriye dönüp hem geçmişe hem de bugünümüze eleştirel bakma imkanını bu sayı vesilesiyle bulacağız. Şimdi istersen başlayalım eleştiri zamanı. Şöyle bir formül geliştirdim ilk soru için. Eleştiri zamanı başlığıyla yayınlanan bu son sayı hakkında gelenekle gelecek arasında e, hakikaten önemli bir e, çataldayız, tayin edici bir momentteyiz. Bütün insanlık Aha. ve dünya olarak. Belki de düşünce dünyası olarak bu böyle. Yani e, en kaba soruyu soracağım. Eleştirinin zamanı şimdi mi? Sence şimdiyi, bugünü belirleyen nedir? Yani e, eleştirinin zamanı her zaman aslında to toplumsallığın e, sorunlarını düşünürsek. Fakat e, şimdi bu bir düşünce dergisi olarak Kogito'nun 100. sayısının denk geldiği aralık, yani aralık 2020 yılı itibariyle ve hatta şimdi iki ay geçti üzerinden konuşuyoruz. Daha da mı beter durumdayız yoksa her gün daha da mı mı <gülüyor> beterleşiyor her şey? Şimdiyi bir e, tanımlayalım. Bizim şimdimiz ne? E, bir kere bir pandeminin ortasındayız. E, yani hadi düşün düşünen öznelerin, Dünyayla, toplumsallıkla kurduğu ilişkinin, birbiriyle kurduğu ilişkinin, eylemselliğinin, her şeyin e, kısıtlandığı, değiştiği, dönüştüğü e, bir dönemde çıktı bu dergi bir kere. E, onun dışında son birkaç senedir, hani birkaç da demeyelim aslında ta meşhur e, toplum diye bir şey yoktur e, sözünden beri dünya üzerinde ola gelen. E, ...berbat bir sürecin iyice hız kazandığı bir e, kriz e, anında e, ne oluyor bakıyoruz dünyaya her yerde otoriteriyelik e, yükselişte. Evet. Faşizm yükselişte, faşist eğilimler artık iyice tabii bu yönetimlerin de kitlelerin e, faşist eğilimlerine oynaması nedeniyle evet. iyice yükselişte. Her şey berbat durumda gibi görünüyor. Bir yandan da çok acil bir sorumuz var aslında. Mutlak yok oluşa doğru gidiyoruz. Yani maddi mutlak bir yok oluşa doğru hızla gidiyoruz, değil mi? Bir iklim krizinin, evet. bir felaketin ortasındayız. Evet. Yeryüzünün, hani kendisinin değil ama insanlığın ikamet ettiği mekan olarak yeryüzünün dünyanın yok oluşa gitti. Yani işte bu dünyanın yani pandemisi, kapitalizmi, neoliberalizmi, otoriterizmi, faşizmi her şeyin e, insanın, e, insan kavramını, toplum kavramını, e, düşünceyi, e, teoriye tabii ki e, dönüştürdüğü bir e, şimdi momentindemiz. E, ve işte e, bu şimdiki e, kriz ortamının tamamen e, bugüne özgü e, tahakküm e, biçimleri, tahakküm tarzları... E, Oluşturduğundan hareketle hı hı. yine e, benzer bir e, ortamda e, 100 yıl önce e, ortaya çıkmış e, eleştirel e, teori e, hı hı. geleneğine e, dönelim dedi ki bu sayı için. E, gelenek e, yani hareket noktası olan gelenek Frankfurt e, Okulu diyebildiğimiz e, dar anlamda eleştirel hı hı. teori kuşaklar devam eden eleştirel teori o zaman neydi? Şu anki tamamen farklı olan bu düşünce ekosisteminde kuşaklar boyunca nasıl çalışmalar yapın, yapıldı? Gelenekle ve gelecekle şu an eleştirel teori nasıl ilişkileniyor ve neler söylüyor şimdiye dair? tahakküme dair, insan özgürleşmesine, en temel mesele olan evrensel insan özgürleşmesine dair Hı -hı. E, neler söyleyebiliriz? Düşüncenin yapısı ve öznellik e, ne durumda? Hani bir düşünce dergisinin yüzüncü sayısına böyle e, siyasal ve toplumsal e, Hı -hı. dertleri olan... E, ...bir e, teoriyi e, konu etmenin uygun olacağını düşündük. <gülüyor> çok kısaca ve kabında yazılırsak. Evet. evet, bu arada sayının da girişinde... E, ...Vovkan Çıdam, Kurtul Gülenç, Özgür, Emrah Güler ve Zeynep Savaşçı'nın bir araya geldikleri... ...gelenekle gelecek arasında eleştirel evet. teori diye başlıklanan çok kıymetli bir söyleşi var... Ee, evet. kıymetli dememin sebebi farklı geleneklerden gelen sosyal bilimciler ve felsefeciler bu ismini dör, saydığım dört kişi. Bu aslında evet. eleştirel e, teorinin genel karakteristlerini de çok iyi gösteriyor. Yani öyle e, eleştirel teori sonuçta geleneği bağlamında da hani nasıl söyleyeyim tek bir nokta belirlemiş öyle yekpare bir e, teoriden bahsetmiyoruz. Gayet dinamik. hani evet. Evet. Bu, ee, bir bu interdisiplinerlik önemli. vurgusu evet ilk sen yani bu e, hem interdisiplinarlık hani tamam toplumsal özgürleşmeye dair bir söz söyleme, bütüncül bir eleştiri ortaya koyma ama bunu e, interdisipliner bir şekilde yapma. Fakat çok daha Hı. önemli olan e, eleştiri nasıl yürütülmeli veya şu an e, teori nedir, teorinin mülkiyeti kimdedir, felsefe ne yapmalıdır Hı. hani meşhur 11. Tes. Dünyayı Hı. yorumlamak mı, değiştirmek mi? Dünyayı yorumlayarak, analiz ederek değiştirme bağlamında şu an felsefenin önemi ve teori ve pratik ilişkisi en temel evet. mesele. Aslında bütün sayıda bütün da, bütün yazılarda bu görebileceğimiz bir izlektir. Teori ve pratik ilişkisi kitleyle... Düşünürün ilişkisi veya eleştirmenin toplumda nerede konumlandığı evet. soruları. Evet. evet. Benim ikinci sorum da aslında biraz bununla ilgiliydi. Hı -hı. Warren Montag'in yazısında çok hoşuma giden bir ibare vardı. Yani eleştirinin Hı -hı. sınırlarını genişletmekten bahsediyor. Şöyle diyor. Hem eleştireyim hem de eleştirinin eleştirisini eleştirmek istiyorsak, e, kısır döngünün dış sınırlarını genişletmek zorundayız. Bu aslında tamamen dünya ile bağımızı, pratikle bağımızı e, problematize eden bir e, formül. E, ben evet. de bu manada 50 sayı sonra buluşmuşken e, Kogito'dan şey daha öztürkli derginin aslında işlevselliği ve faydasına ilişkin e, fikrine ediyorum. şöyle. Sonuçta bir kamusal yayıncılık faaliyeti Kugito e, belli periyotla e, yayınlanıyor ve bir kitlesi olduğuna da neredeyse eminim e, ama nasıl tırnak içinde bir faydası olduğunu söyleyebiliriz ya da ne manaya e, geliyor yani bugüne kadar nasıl cevap verdi e, etrafında olup bitene ben en azından kendi adıma son sayılarda bu pratiğe ilişkin aciliyetin düşüncenin de duyduğu aciliyetin çok iyi yansıdığını e, düşünüyorum sırf son 10-15 sayıyı da düşündüğümde hani özel, e, kanonik kimi e, dosyalarında yanı sıra. Aslında en başından beri bir biçimde e, güne dair, güncele e, dair de konuşma derdi var Kogito'nun. Neler söylemek istersin bu manada pozisyonu hakkında Kogito'nun? Evet, e, tabii yani içeriden ve hani dergiyi e, hazırlayan e, biri olarak nasıl alımlandığına dair e, mesafe olarak konuşmam ne kadar zor olsa da mesela senin söylediğin de demin benim için çok değerli. Çünkü ben de öyle düşünüyorum son 10-15 sayıdır. E, toplumsal gerçekliğin e, bize dayattığı temaları e, bu Kokuto'nun ilk işte çıkarken e, belirlenen ilkelerini bir yandan devam ettirirken yani düşünce Türkiye'de düşünce üretimine ve e, tartışma ortamına ee, evet. dünyadaki tartışmalara da e, şey yaparak e, kapsayarak e, hı hı. bir yanıt üretmek katkı sunan, bir katkı sunarken e, bir yandan da işte bu e, artık aciliyetini hissettiğimiz e, meselelerde hı hı. bir ee, ...akademide neler oluyor, İnsanlar ne çalışıyorlar? Ee, hı hı. Türkiye akademisinin durumu ortada. İşte şeyi de hani bugünkü tarihi de not düşelim. 3 Şubat 2021'de yapıyoruz bu söyleşi ve evet. e, akademi adına, akademik özellik adına zaten evet. uzun zamandır bütün dünya çapında e, özelleştirmeye kurban gitmiş ve e, evet. ekonomik e, iktisadi kurallara tabi kılınmış. ...akademide... Hı -hı. E, ...neler üretiliyor... ...bunun... E, ...yani Kogito'nun tabii hem e, akademik bir yapısı var... ...akademik bir dergi de diyebiliriz... ...ama bir yandan da... Hı -hı. E, ...tabii işte teorinin mülkiyeti... E, ...kimde e, sorusuna geliyoruz... ...burada Warren Montag'ın da... ...sorduğu... E, ...teori Hı -hı. ve pratik ilişkisini... E, ...nasıl belirlemeliyiz... ...o makale aslında... Bu 2020 Aralık'ta yayınlanan meşhur ideoloji sayısından seçtiğimiz bir makaleydi bizim. Ee, South Atlantic Quarterli böyle çok... E ilgi gören bir ideoloji sayısı yayınladı ve o sayının şeyi bütün yazılarındaki temel izlek de biliyorsun bu son zamanlarda şey çok tartışılıyor. Artık eleştiri sonrası dönemdeyiz. Postkritik yani paranoyak ve marazi bir şey olarak faaliyet olarak eleştiri geride bırakmak gerektiğine dair bir şey tartışma alanı da açılıyor yavaş yavaş. Bu sayı ise aslında hala ideolojinin hayatımızda ne kadar belirleyici ve baskın olduğunu ve ideoloji eleştirisinin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak için hazırlanmış bir sayıydı. Fakat çok dağıldım. Geri döneyim. okurlarımızın Okurlarımızla etkileşim içinde, yani bize çok fazla dışarıdan da yazı geliyor. Akademi dışından da düşünen, <gülüyor> üreten insanlardan yazı geliyor ve Kogito üzerinden bir tartışma yürütmenin ve okurlarla buluşmanın önemli olduğuna inanan insanlardan yazı geliyor. Bu bizim için çok önemli diyerek kısaca toparlamış olayım. Evet, evet. Yine de bu post eleştiriden devam etmek de iyi olur diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında son bir beş yıldır, dört <gülüyor> beş yıldır özellikle hani bir biçimde yani kamusal tartışmalara, global kamusal tartışmalara hani Amerika'nın nasıl bir ağırlık getirdiği hepimizin malumu özellikle hani e, İngilizce bizim bir biçimde bugünün franca lingüası da olduğu için biraz da e, böyle. E, buna bağlı olarak da post tartışması e, Türkiye'de yeri vardı, yoktu. Hani bu belki bunun üzerine de çok da e, düşünmeden bir biçimde ciddi bir başlıkta oldu. Bu post biraz da o bağlamda e, da anlıyorum. E, aslında onu da söylemem e, lazım. Ama e, tabii ki hani şey sunulduğu haliyle Postrude teorisinde pek çok eksiği vardı burada onun konuşmanın zamanı mıdır diye bana kalırsa. Ben e, şey sormak istiyorum aslında yani evet şey çok önemli e, 2020'yi 21'e bağlayan e, günlerde bir eleştiri sayısıyla çıkmak e, hakikaten iddialı e, onu belirtmem lazım. E, çünkü hani bir e, biçimde evet Kogito'nun çok e, satmak gibi bir de bir derdi yok hiç şüphesiz ama hani okuyucuların e, en çok merak ettikleri konu bir kere daha eleştirim olurdu zannetmiyorum. Bunu biraz aslında taktik ve hani nasıl söyleyeyim tırnak içinde ideolojik bir biçimde e, eleştiri zamanı ortaya getirdiği nezi düşünüyorum. E, bu Evet bu manada da aslında post post truth <gülüyor> e, zamanlarında bu. Yazının yayınlandığını söyleyeyim. Bu uzun yorumumdan sonra ekleyeceğim bir şey varsa lütfen ekle. Yoksa ben bir e, vurgu daha yaparak bir başka soruya geçmek istiyorum. Ee, yani evet bu post-truth e, meselesi, hakikat sonrası meselesi aslında genel olarak eleştirellikle ve e, hani bilgiye erişim mi diyelim, bilginin üretimi ve özne e, ilişkisi açısından, Hı -hı. eleştirellik açısından çok önemli bir mesele hem post-truth hakikat sonrası hem eleştiri sonrasını aslında e, ilerki sayılarda yine hani aciliyeti olan bir konu olarak e, ele alabiliriz e, diye düşünüyorum. Evet. Fakat bu sayıda kısaca söylemek gerekirse bu hakikat e, sonrası ve e, duygu duygulara oynanması yükselen evet. autoritarian e, eğilimlerde kitleleri yönetmenin önemli çok önemli ve giderek önem kazanan bir tarzda kitlelerin öfke, hınç nefret duygularını oynamak ve bunu safsatalar yoluyla yapmak. Yani dar anlamda hakikat sonrasını safsataların ve komplo teorilerinin bilgiye erişim evet. ve insanlar arası etkileşim üzerindeki rolü üzerinden ele alırsak hı hı. Işte düşünce eleştirellikte düşünce Düşünceyi öğrenmenin ya da e, doğru düşünmenin e, <gülüyor> hakikati kendi içinde, kendi hareketi ve e, kolektifliği içinde e, evet. bulmanın e, e, bağlantısı üzerinden e, bu hakikat sonrası tartışmalarının önemli olduğuna inanıyorum ben. Evet, evet yani... <gülüyor> heyecanla bekleriz hakikaten Önümüzdeki e, sayılarda da hani post post tur hakkında neler olacağını ama hani, bir yandan da işte e, felsefenin sonu düşüncenin sonu Tabii ki hakikatin sonu peşi sırada eleştirilen sonunun ilan edilmesi <gülüyor> e, şaşırt şaşırtmıyor Muhtemelen bizi ama yine evet. de hani bunun bunun da e, ötesine geçip eleştirinin bu günkü e, problemleri e, ne ilişkin bir tartışma yürütmek oldukça önemli yüzüncü evet. sayının işte bir bağlamında. Evet sonu 10-15 sayı demiştik biraz da oraya da referanslı ama tabii ki 100. sayıyı da kapsayacak şekilde ve posturdu da konuşmuşken tabii ki feminist teorinin son düşüncelerinin son ürünlerinin bir biçimde cogito'ya Nasıl yansıdığını da kısaca e, değerlendirmek istiyorum çünkü duygulanımlardan e, bahsediyoruz teorinin biraz biraz da çok uzunca e, bir zaman yüzyıllar boyu dışarıda bıraktığı e, ya yani ana akım olarak tabii ki en azından anlatılan felsefe tarihi bakımında bir kategori olarak duygulanımlar e, yani feminist teorinin bugüne getirisi belki eleştirel düşünceye getirisi bedenle düşünce e, arasındaki o karşılıklı imaların e, garba e, vurgulanması e, idi. E, dolayısıyla hani e, Kogito'nun son yıllarına ve bu eleştiri sayısına e, katkısı ne olmuştur? Feminist teorinin ve özellikle uygulananlar teorisinin onu sormak isterim. Evet, e, en başta tabii bu e, du, duyguların e, şey zihin-beden ikiliğinin, e, akıl ve duygu ikiliğinin e, aşılarak bu yapay ikiliğin aşılarak aslında e, duyguyla aklın e, nasıl etkileşim içinde e, çalışan e, mekanizmalar olduğu meselesi aslında eleştirel e, teoride de şu bakımdan e, önemli. E, Uygarlık biraz da e, ve aydınlanma doğayı e, bastırmak, akıl e, lehine, e, doğayı tahakküm altına alabilmek için doğayı bastırmaktır. Ve bu insan doğasını ve bedensel etkileri e, hmm. akıl lehine bastırmaktır da. Ve e, feminist, e, feminist teoride e, duyguların e, neler yapabileceği, Duygunun eylemsellikte ve e, düşüncedeki e, hakikate ulaşmada ve e, insanlar arası bu feminist bağlanma e, modellerinde ve e, tartışmalarında e, duyguların e, olumlu bir e, bir aradalık ve Kolektiflik için aslında ne kadar önemli bir e, rol oynadığına dair bir yazı vardı bu sayıda sanırım Sen de oradan hareketle e, sorduğu bu soruyu Çiğdem yazıcının e, işte e, bu e, hakikat sonrasından e, yola çıkıp e, şey e, duygulanımsal e, <gülüyor> duygulanımlar üzerine çalışmanın eleştirelliğe ve eleştirelliğin gerektirdiği kolektifliğe nasıl katkıda bulunabileceği üzerine çok değerli bir yazıydı. Şimdi Kuyuton'un son 10-15 sayısında... Tabii editörünün ve e, yayın kurulunun e, büyük bir ağırlıklı bir bölümünün e, kadın ve feminist olmasının da tabii çok etkisi vardır e, sayıların e, içeriğinin oluşturulmasında diye umuyorum. Ve öyle düşünüyorum evet. <gülüyor> aslında. E, olabildiğince e, tabii bunun da gerektirdiği e, farklılıklara da yer açma ve... E, feminist düşünceye yer açma ilkesini gözettiğimizi düşünüyorum bilmiyorum dışarıdan bir okur olarak nasıl görünüyor? Yok yok tabii ki yani tam olarak bu yüzden bu soruyu hani sormaya ben de kalkıştım. E, ciddi bir payı varmış gibi gözüküyor feminist eee külliyatın ve canlı e, feminist teori e, tartışmalarının şeye vurgulamanda çok iyi oldu tabii ki. yani kurulda da Ya e, aslında İlk sen bu benim çok aklımda olan bir şeydi fakat bana hiç sorulmadı ve e, bu şekilde ifade etmeme izin verdiğin için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu önemli çünkü benim için. Kesinlikle e, öyle. Artık hani aciliyetle konuşmamız gereken konuların başında da. Zaten teori dünyası için de bence bu geliyor. Maalesef söyleşinin sonlarına doğru yaklaştığımız için ben de burada bırakıyorum. Hı hı. E, ama ne mutlu. Bunu da en azından değini seviyesinde de olsa e, belirtebildiğimiz belirte için. Evet, evet Şeydar Üstürk'le beraberiz. Radyolarını yeni açanlar için e, eleştiri zamanı başlıktı. Kogito'nun yüzüncü sayısını, sayısı vesilesiyle yayında bir yere geldik. E, evet, evet şeyi sonlandırdık çok büyük bir formüle girmek istemiyorum. Ee, bir yandan şeyi de hatırlamaya çalışıyorum. Arşiv el vermedi dönüp bakamadım. Ee, 50. sayı için e, açık dergiye yine o zaman Erastan Sağlam'ın konu olarak e, geldiğinde evet, konu, evet. <gülüyor> konu biraz bellekti. Ee, evet. Ama acaba o dönemin tartışmaları neydi diye bir e, hatırlı, hatırlamaya çalışıyorum ama 2006 idi hakikaten... yani ve siz e, Harbiye'deki <gülüyor> yerinizde evet. Ve 2006'da tabi bambaşka bir Türkiye'deydik. Evet. Herhalde bambaşka algıladığımız bir Türkiye'deydik. Ve ben çok yeniydim. Henüz sadece 3 sayıdır editörlük yapıyordum. Evet işte 50. sayı. Bir 50 sayı daha geldi. Hakikaten zamanın nasıl geçtiğine insan da epey şaşırıyor. Ee, ama <gülüyor> bu manada cogito gibi yani hani... Kronikler de ee, çok çok işe yarıyor geri dönüp e, de bakmak için. Onu da söylemek lazım. Hakikaten 2006'da ne yaşıyorduk kim bilir? E, niye insan böyle bir şeyle hafif kötü hissediyor? Avukat girme tartışmaları yaşıyorduk. Bir kere o hayatımızı bayağı bir etkileyen bir tartışmaydı. Evet, evet şüphesiz yani Irak Savaşı'nın e, yankıları halen. Devam evet. etmekteydi. Yankıları değildi, yani çok kanlı bir şekilde de savaş sürmekteydi o zaman ama evet. Türkiye siyaseti açısından biraz daha mutlu olduğumuz günlerdi. Hiç evet. şüphesiz. Ee, o dönemde bellek e, üzerine de konuşmuştuk. Evet, üstüne bir bu kadar daha bellek koyduk o gito. Şimdi yüzüncü sayısını kutlamak için evet bu söyleşiyi yaptık. Peki sence 200. Sayıda anatemne ne olur? <gülüyor> Şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> spekülatif soruyla ile <kapını. gülüyor> 200. Sayı bir 25 yıl daha demek. Hangi bir ayakta oluruz dergi <gülüyor> ayakta olur mu? Ee, hiç evet. bilmiyorum. Yani bu konuda bir spekülasyon da yapamam ama bir sonraki sayıdan bahsedebilirim. Belki 101. Olur. sayıda ırkçılık konusunu ele alacağız. Hı. Irkçılık ve ırk çalışmaları konusunu Türkiye ağırlıklı olacak bayağı bir. Tabii ki ama dışarıdaki, yurt dışındaki özellikle ABD'den bu pandemi döneminde patlayan evet. çok haklı. Ee, hareketlerden de beslenerek e, evet. e, etraflı bir ırkçılık sayısı özür dileriz. Evet. Bu da önümüzdeki <gülüyor> günlerde raflardaki yerini alacak. Ve yani umarım ikinci 20. sayıda yine böyle konularla hala uğraşıyor olmayız <gülüyor> diye bir temennim olsun. E, muhtemelen uğraşamayız çünkü halen bu konuşmaları tartışmaya devam ediyorsak muhtemelen süreçinin en başında da söylemişti. Üstünde <gülüyor> barınabileceğimiz bir dünya olmayacak muhtemelen. <gülüyor> evet. O yüzden... Evet, Kogito'nun da 200. sayısına ulaşmak için bütün dünyanın kolektif bir çabası gerekiyor hiç şüphesiz. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için bir kere daha. Ben çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, heyecanla bekliyoruz ilerleyen sayıdır. Ve ellerinize sağlık Açık Dergi ekibi olarak. Sağol.